160 numaralı dipnottu. Şualar, birinci şua 24. ayet ve ayetler. Bak 24. ayet ve ayetler. Görüyor musunuz? 3. nokta. Evet.